Fil suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Görmedin mi ne yaptı Rabbin fil yaranına? Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı onların? Gönderdi üzerlerine sürüler halinde kuş Atıyorlardı onlara kurumuş çamurdan damgalı taş Nihayet onları yenik ekin yaprağına çevirdi